E, merhaba, Bir Söz küçüm programında daha beraberiz. E, mikrofonun başında bugün e, ben varım yine Melda. E, çocukların yoğun sınav programları nedeniyle... E, ...maalesef e, yine mikrofonun başında bir yetişkinin sesini dinliyorsunuz. E, bugünkü konuğumuz Bernard Van Leer Vakfı... E, ...Araştırma ve Değerlendirme Sorumlusu Selim İltuş. Öncelikle hoş geldiniz Selim Bey. Hoş bulduk. E, kendisiyle 27 Mayıs'ta... E, açıkladıkları Türkiye'de 0-8 yaş arası çocuğa yönelik aile içi şiddet araştırmasının sonuçlarını konuşacağız e, Öncelikle biz sizi tanıyalım bir de araştırmayı aslında Bernard Van Leer Vakfı'nın desteğiyle e, Türkiye'de farklı ortaklarla yürüttünüz biraz da onları duyalım Tamam Buyurun. ben e, Ankara doğumluyum aslında mimari eğitimi aldım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Daha evet. sonra doktoramı psikoloji çocuk psikolojisi üzerine yaptım Amerika'da ee, ve 5 senedir de e, ben Erdoğanlı Yer Vakfı'nda e, çalışıyorum. E, vakfın esas çalışma alanı 0 08 yaş arası çocuklar ve dünyanın hemen hemen bütün kıtalarında ve 8 ülkede yoğunlaşmış programlarımız var. Ayrıca Avrupa'da romanlarla ilgili çalışmalarımız var. Böyle ee, peki e, Türkiye'de çocuğa yönelik aile şiddet araştırmasının aslında bugün e, konuğumuz sizsiniz ama araştırmanın farklı araştırmacıları da yine önümüzdeki günlerde açık gazetede e, Ömer Bey'in de konuğu olacaklar. Araştırmayı kimlerle birlikte Türkiye'de Ta yürüttünüz? Belki biraz ona da duyabiliriz. E, tabii A, araştırmayı bizim zaten e, stratejimizin e, önemli bir kısmını araştırmalar oluşturuyor. Herhangi bir ülkede. Hemen e, programlara dalmadan önce olayı anlamak ve e, özümlemek için e, araştırmalara yatırım yapıyoruz. Türkiye'deki araştırmayı da bu nedenle destekledik. Hı hı. Bu daha evvel Türkiye'de çocuğa yönelik şiddet üzerine araştırma olup olmadığına baktığımızda böyle bir araştırımın olmadığını keşfettik. E, e, TÜİK'in yaptığı kadın e, ve şiddet konusunda bir araştırma var ama Çocukla ilgili hemen hemen hiç bilgi onların raporunda yok. Bunun üzerine e, buradaki e, bu açığı kapatmak amacıyla e, bu araştırmayı destekledik. Humanist Büro ve Boğaziçi Üniversitesi özellikle anlaştırmanın hem oluşumunda hem soruların hazırlanmasında büyük aktif rol yol, yol oynadılar. Ayrıca frekans araştırmada ülke çapında çok son derece bilimsel ve sistematik olarak bilgilerin toplanmasını sağladılar. Bu aşağı yukarı iki yıl süren bir çabanın sonucunda oluştu. Evet aslında geçtiğimiz hafta araştırma verileri açıklanırken de Bernard Van Leer Vakfı olarak şunun altını çizdiniz. Hani çocuk konusu aslında kimsenin hayır diyemeyeceği ve karşı duramayacağı bir konu. Ama konu çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine ve çocuğa yönelik şiddetin tespit edilmesine geldiğinde aslında epeyce bir tarafı da korkutan, ürküten ve biraz böyle geri <gülüyor> durduran bir konu oluyor. Tabii, tabii çok ciddi bir konu ve hatta e, uzun tartışmalar oldu e, soruları hazırlarken. Yani ne kadar çok direkt şiddeti, e, bah, şiddetten bahsedelim, ne kadar e, direkt konuya girelim. Bir de yoksa daha yumuşak bir şekilde. E işte sizin çocuğunuzda son derece bir yaramazlık yaptığınız zaman ne türlü çözümlere başvurursunuz gibi dolaylı yoldan mı yaklaşalım bu ikinci yolu tercih ettik ve bence de çok doğru oldu annelerin babaların ve araştırma yaptığımız daha bize açılmalarına yardım etti ve bulguların daha doğru olduğuna inanıyorum bu yaklaşımla belki burada tam konu açılmışken toplamda Türkiye genelinde aslında TÜİK verilerine dayanarak örneklemi seçilmiş bir Tabi bütün e, oldu. bütün ülke çapında hem hı hı. kırsalda hem e, kentsel bölümde çok ciddi bir e, seçim sonucunda toplam olarak 4.101 kişiyle e, hı hı. konuşuldu, hane ile konuşuldu. E, bunların 3.043 e, kadın ve e, 1.058 erkek e, katılımcı olarak e, araştırmaya katıldı. E, bu arada hemen şunu da söyleyelim Bu araştırma verilerini aslında istenirse e, ulaşabilecekleri bir web sayfası da var. Tabi e, şu anda e, bir web sayfamız var. E, www.aileçocukşiddet.info aile çocuk şiddet nokta info adresi. E, buradan e, dünkü konferansımızın videosuna ulaşmak da mümkün. E, raporları indirmek mümkün oldu. Şu anda bilmiyorum ama olacak kesinlikle. Hı hı. Bütün detaylı rapor Türkçe olarak şu anda elimizde. Ve diğer bu konuyla ilgili başka bilgiler de var. Tamam. Peki aslında biraz aslında bulgulardan gidelim. Çünkü hani biraz bulgulardan bahsettikten sonra aslında konferansta da paylaştığınız zaten. Bazı çözüm önerileri hı hı. geliştirilmiş. Ve bunun üzerine aslında gerek işte politika yapıcılara gerek de alanda çalışan STK'lara yönelik önerileri... İçeriyor. Ee, biraz seni hani genel olarak aslında bulgulardan bahsedecek olsak hı hı. E, paylaşmak istediğiniz özellikle göze çarpan veriler. Tabii esas ana bulguları ben size hı hı, o, o söyleyerek başlayalım. Yani şiddet var mı var? Aa, ne kadar? Aa, şimdi şiddeti kategorilere ayır. Bunun arasında duygusal şiddet dediğimiz e, şiddet ve de fiziksel şiddet. E, Iki kategori. Hı hı. Bunun dışında ihmal falan da var onlara da sonra değiniriz. Fakat e, Türkiye'de duygusal şiddet yani çocuğu azarlama, hakaret etme, kötü davranma, e, küçümseme, e, e, odaya kapatma gibi e, çözümler son derece yaygın. E, bizim araştırmamızda %73.7 çözümler. Ee, gibi bir oran çıkıyor bu, bu yöntemlere, uy, uy, yöntemlere başvuran ve unutulmasın bu araştırma tamamen bildirime dayalı bir araştırma yani anne diyor ki ben bunu yapıyorum diyor şimdi bu veriden gittiğiniz zaman büyük bir ihtimalle bir kısmı da ya utandığı için ya çekindiği için yaptığı halde söylemiyor şimdi yani yüzde bunun altında olamaz çünkü Hı -hı. Yap, yani biri yapıyorum demez, demez. ama üstünde olması çok daha aa, olanaklı. Olay, evet. aa, fiziksel şiddete gelince, dövme, tokatlatma, şunu bunu gibi şiddet kullanan aile sayısı da yüzde 22, 22.5 gibi bir oran çıkıyor. Dünkü konferanstan da belki izleyenler hatırlar. Bu Avrupa standartlarında aşağı yukarı. Yani Avrupa şeylerinde ülkelerinde fiziksel şiddete başvuran aile sayısı da %22 civarında. O yüzden bu bize ne söylüyor? Tabii her iki şiddette son derece zararlı. Fakat aradaki fark psikolojik şiddetin... E, ...duygusal şiddetin uzun vadedeki kötü sonuçları ve çocuğa verdiği zarar bilinmiyor. Yani mesela biz e, annelere sorduğumuz zaman... E, sizce ne bu, kadar uzun erimde bu, ortaya çıkacağız? Bu, bu, bu, bunu bu çocukta yani iki şey söylüyor. Birincisi diyor ki bu e, yapıyorum diyor çünkü ancak böyle e, kontrol edebiliyorum çocuğu diyor. Diyoruz peki uzun vadede sizce bir zarar verir mi? Vermez diyor. Şimdi bu ya kendisi de böyle büyüdü, böyle düşündü. Hı hı. Ee, zaten e, nesilden nesile geçen bu şiddet dolayı da araştırmada çıktı. Hı hı. Ee, kendisi çocukken şiddet görmüş anneler babalar. Ee, ço kendi çocuklarına da şiddet uygulamakta tam, e, kaçınmıyorlar. Ve hatta bunların oranı diğer gruplara göre, gruba göre çok daha fazla. Bu bir gerçek. Fakat burada bizi en çok düşündüren tabii annelerin bu iki konuda saplantısı birisi evet yapıyorum çünkü işe yarıyor diyor. İkincisi de zarar vermez ben diyor. Dedim. Bir yandan da aslında biraz da onun üzerine gitmek istiyorum. Bence dünkü araştırma verileri sundurken çarpıcı bir gerçek Aslında ebeveynin zaten bildiği... ...yani bir yandan evet kendi zaten ailesinden de bu yöntemi öğrenerek geliyor. Ama bir yandan da zaten ebeveyn olmak için bildiği başka bir yöntem olmadığı için de... ...aslında ilk başvurduğu yol bu olmuş oluyor. Bu çok doğru. Yani ee, alternatif olmaması başka yöntemler kullanabileceğini bilmiyor anne ve hatta biz bir takım pilot çalışmalar yapıyoruz anne eğitimi konusundan, yani çocuğa nasıl davranılır nasıl yetiştirilir bunları dinleyip evinde uygulayan anneler son derece bir şaşkınlıkla dönüyorlar tekrar programa <gülüyor> diyorlar ki ya hakikaten eskiden ben mutfakta devamlı tekmelerden vururdum şimdi oturup eline iki kaşık bir tencere veriyorum ondan sonra konuşuyorum biraz ve tamamen bu problem kayboluyor yani bunu bile bu kadar basit çözümleri bile e, bir şekilde hatırlatmak gerekiyor annelere ki bu çözüm yöntemlerinden biri Aa, ya da babalara <gülüyor> ya da babalara şimdi babalar konusu tamamen değişik bir konu yani çok, son derece ata erkeli bir aile yapıda hmm. olduğumuz toplum olduğumuz bu sonuçlardan da çıktı A, ail işte tabii bu şiddetle direkt ilişkili değil ama biz genellikle bu araştırmayı sırf şiddete yönelik değil de ailenin genel ekolojik e, yapısını araştırmak üzere de kurduk ki aradaki bağlantıyı bulalım. Ee, bu arada radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için de hatırlatalım. Bernard Van Leer Vakfı'ndan e, Selim İltuş'la konuşuyoruz. Ve e, Türkiye'de 0-8 yaş arası çocuğa yönelik aile iç şiddet araştırmasının verilerini konuşuyoruz. Ve e, şimdi de aslında aile içinde babaların durumu ne? Biraz onun üzerinde duracağız. Evet, şimdi babaların mesela e, bir soruda babaların aile ailenin içerisindekisi normal... E, İşle, eş, işlevlere yani genellikle kadının görevi olan bilinen işlevlere yemek yapma, bulaşık yıkama, temizlik veya alışveriş gibi işlevlere ne kadar katıldığı konusunda bayağı da bir sorumuz vardı 4-5 <gülüyor> tane zannediyorum. Aa, bu konuda aileye katkıda bulunan baba yüzdesi inanmayacaksınız ama sadece %4 ülke çapında sadece hani karısına destek olan işte e, o da zaten yardımcı statüsünde yani işin sorumlusu so, değil de daha tabii, yardımcı statüsünde. Tabii ama o bile yani öyle yardımcı olsun ama yüzde dört. Yani korkunç düşük bir rakam. Peki çocukla direkt olarak ilgilenen baba sayısı ne? Yüzde on. Şimdi bunlar özellikle çok alarm verici e, rakamlar. Çünkü uluslararası araştırmalardan biliyoruz çocuğun gelişiminde babanın katkısı çok önemli olabiliyor. Yani erkek çocuklara rol modeli oluyor, kız çocuklara işte bir baba kavramı şudur budur. Yani babanın e, en azından çocukla %10 oranından çok daha fazla bir oranda babanın e, direkt e, bir ilişkide olması lazım. Bu e, zaten çocuğun güven duygusu önem için önemli, e, gelişimi için önemli e, ve her şey için çok önemli. Bunu nasıl sağlarız sorusuna gelirseniz. O konuda çeşitli öneriler var ama herhalde basit bir çözümü yok bu olayın. Evet, çünkü aslında konu çok boyutlu bir konu. Yani sadece hani ne sadece eğitimle çözebileceğimiz bir şey ne sadece e, babalarla birlikte çözebileceğimiz ne sadece annelerle çözebileceğimiz. Çünkü aslında toplumsal bir sorundan bahsediyoruz. Aynı zamanda işte bunun e, politik. ...boyutu da var... ...aynı zamanda bunun, bunun geleneksel boyutu da var... ...aynı zamanda bunun işte... E, ...Türkiye toplumunun getirdiği... ...yapıdan kaynaklı boyutları da var... ...gerçekten hani belki... Böyle bir yani ...zaten herhangi bu konularda herhangi bir şey... ...bir hap e, gibi bir çözüm önerisi... ...surmak mümkün değil ama... E, ...konu bu boyutlara geldiğinde de... E, ...iyice e, çok boyutlu bir yaklaşım... ...gerekiyor aslında... ...çok doğru... Aa, ...tabii bu arada... E... Anneleri de fazla suçlamamak lazım. Hı hı. Büyük bir baskı altında çoğu anneler. Bir kere çocuk miktarı yüksek ki ona da değineceğim araştırmada çocuklar sayısı arttıkça ailedeki şiddetin de arttığını. Bulduk hı hı. ki de bu önemli bir yani bu, da, bu da çok çarpıcı. Bu da çar Dün de altı çizildi aslında bunun. Evet fakat anneler bütün gün çeşitli sorumluluklar altında işte yemeği hazırlamak zorunda, evi temizlemek zorunda. Bir yandan da bu sayısı yüksek olan çocukların hepsine birden bakmak Bazıları zor zorunda. Bazıları aynı zamanda işe gitmek zorunda. Şimdi bir başka buluntu da tabii bu stres dediğimiz ailenin içinde olduğu sıkıntıların e, çocuğa karşı şiddete direkt e, bir şekilde katkı yaptığı. E, mesela şu anda stres seviyesi yani sorunları yüksek olan ailelerde e, fiziksel şiddet oranı %21 iken e, yok düşük olan ailelerde <gülüyor> %21 iken yüksek olan ailelerde 30'ların üstüne çıkıyor. Bu da gösteriyor ki Tabi normal olarak günün normal e, şeyleri içerisinde e, sıkıntıları içerisinde çocuk ikinci plana dönüyor veya belli sıkıntılar bu e, kendini çocuğa karşı şiddet olarak e, buluyor. Aslında e, yani şiddet olarak bulmasa bile aslında çocuğu zaten ikinci plana itmesi bile yeterli bir aslında ihmal tabii. durumu zaten yani. Hani, tabii bilmiyorum tabii, ihmalde ihmal, bu verilerin içinde ihmal mi? İhmal verileri var e, Mesela 0-8 yaş arası ki bunları tekrar yıllara bölerek de bakabiliriz şu anda o veri yok önümde. Fakat genelde 0-8 ortalama olarak çocukların günde televizyon seyretme miktarı 2 saat. Şimdi bazı ailelerde ve de yaş 7-8'de yükseldikçe bunun da çok yükseldiğini biliyoruz. Bu bir yerde ihmal sayılır mı? Sayılabilir. Sayılır. Çünkü çocuğu televizyonun karşısına oturtup işte seyret şunu ne yaparsan yap ben işime bakacağım demek baya önemli bir çocuğun gelişimi açısından önemli bir negatif faktör. Çünkü aslında birçok hastalığın da tetikleyicisi olabiliyor yani birçok. ...psikolojik e, hastalığında... tetikleyici olabiliyor. Daha önce e, çocuk ve medya... ile ...ilgili yaptığımız programlarda aslında... ...buna da e, değinmiştik zaten. Evet. Ayrıca mesela evde... ...yalnız bırakma. <gülüyor> e, haftada bir kere en azından... E, ...kesinlikle evde... ...yalnız bırakılıyor çocuk. Herhangi bir nedenle. Daha da yüksek... ...bir oran... E, ...çocuğun... E, ...bir... ...sonraki kardeşi tarafından... E, ...bakılması... Aa, ...kadın alışveriş... ...ama belki de başka çaresi yok... ...kadın alışverişe gidiyor... ...üç çocuk var evde... ...siz kardeşinize bakın diyor... İşte Aa, ...bu sefer iki yaşındakinin sorumluluğu... ...altı yaşındakine hı. yükleniyor... ...bunu geç geçtiğimiz haftada aslında... E, ...konumuz e, mevsimlik tarım işçiliği... ...ve aslında mevsimlik tarım işleyince... ...çocukların durumuydı... ...ve orada da arkadaşımız... E, ...hayata destek e, derneğinden bir arkadaşımız... ...aslında küçük annelerin ve küçük babaların... ...özellikle altını çizmişti... Hı hı. ...çünkü hani, e, büyük kardeşler... ...küçük kardeşlerin sorumluluğunu almak... Zorunda kalıyor aslında hani bu da Bir çocuğa Bir yetişkin rolü tanımlıyor Aynı zamanda diğer çocuğun bakımı konusunda Çok ciddi bir ihmale neden oluyor Diğer taraftan da hani Anne ne yapsın ya da baba ne yapsın diyoruz ama Tam da işte belki devletin Yapması gerekenler kamu kurumlarının yapması Gerekenler orada devreye giriyor çünkü hani Herhangi bir şekilde okul öncesi Ya da işte ne 0-3 yaş için ne 3-6 yaş için yeterli alternatif Bakım hizmetleri de Sunamıyoruz Tabii. Aslında belki istatistiklerde çok yüksek görünmüyor. Araştırma sonuçlarına göre yüzde altı ailede bu kardeş bakımı mevzu bahis. Fakat Türkiye çapında düşünürseniz 08 8 yaş arası çocuklarında milyonlara vardığını Hı. düşünürseniz... ...o zaman çok büyük bir rakam olduğunu fark ediyorsunuz. Ki bu da hem ev kazaları açısından diğer bütün... ...çocuk gelişimi açısından çok derece tehlikeli bir Aslında durum. Aslında önlenebilir birçok ihmal ve istismar vakasının yolunu açmış oluyor bir yandan da. Şimdi bir başka şey de insanlar şiddet olayının farkında. Yani mesela soruyu şöyle sorarsanız... ...Türkiye'de çocuğa karşı şiddet büyük bir sorun mu, çok yaygın mı... Cevaplar evet çok yaygın Olarak geliyor yani Çok yaygın diyenlerin mesela Yüzdesi 08 yaş için Yüzde 30 oldukça Yaygın diyenlerin yüzdesi de Yüzde 34 yani yüzde 64'ü Ülkenin Bu sorunun büyük bir sorun Olduğunun ve yaygın olduğunun Farkında, farkında. Ama Gene de Çözüm önüne önerilerinde biraz tıkanıyoruz. Bir başka şey de yani çocuğa karşı şiddete yönelik bir toplumsal baskı yok. Bu da normlardan hı hı. ve bizim belki genetik, genetik özelliklerimizden geliyor. Ve ve şey bilinci de yok. Yani Çocuğa karşı şiddete e, görürseniz, tanık olursanız yani, nereye gidersiniz? Bu da e, benim aslında altın çizmek istediğim çok çarpıcı bir veriydi. Çünkü lütfen e, devam edin. Hani Orada da çok acı sonuçlar var. Şimdi tabii yani e, normalde bu soruya verilecek cevap e, öyle beklentimiz sosyal hizmetler konusunda. <gülüyor> gidip, e, e, oraya müracaat ederim, haber veririm, komşum... Her gün çocuğunu deviyor derim falan. Bizdeki sonuçlar Şöyle geldi Yüzde yetmiş dördü kolluk kuvvetlerini Birinci sıraya aldı Sosyal hizmetler diyenlerin yüzdesi On sekiz buçuk Yani e, Bu demektir ki e, Her durumda ...polisi öncelikli alan bir yaklaşım ki bu da e, çok değişik sonuçlar da doğurabiliyor. Bir yandan da aslında sosyal hizmetlerin neler yaptığından ve nasıl müdahale edebileceğinden... ...ne kadar haberdar olduğumuzda aslında sorulması gereken bir soru. Haberdarlık bir e, olayın boyutu, diğer boyutu da e, ulaşabilirlik <Gülüyor> evet. e, boyutu. Yani yüzde seksen demiş ki benim çevremde öyle bir, bir şey yok. Evet. İşte o, nasıl erişeceğinin aslında bilgisine sahip olmaması evet. ya da işte, işte belli hatlar var aslında hani hotline'lar var bunun için o e, hattın bilgisi yok. E, o hattın gerçekten iyi çalışıp çalışmadığına dair bir belki, e, belki güvenci ha, hattın yok. Hattın izlemesi de yok şu anda. Hı -hı. O, bugün onu tartışıyorduk yani çok önemli bu hattların e, telefon geliyor iyi bir, bir reaksiyon da gösteriliyor belki fakat sonra ne oluyor bu tamamen bilinmeyen bir şey. Ve bu sistemi daha kayıt kuyut altına almak ve daha bir izleyici sistem haline dönüştürmek lazım. Yani arabanın tekerleği patladı hadi değiştirdiniz ama sonra ne olacak bu sorunun cevabı pek açık değil şu anda. Aslında zaten bunun için hem araştırma önerileri hem de bazı çözüm önerileri demeyelim ama politika önerileri. Ee, önermişsiniz belki yeni hani programımızın da yavaş yavaş maalesef sonuna geliyoruz <gülüyor> yoksa hani e, konu çok hiç sıkıcı olmakla birlikte bir ananasinde sohbet etmek o kadar keyifli e, belki isterseniz biraz araştırma önerilerine değinebiliriz hani aslında bu araştırma sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de bu yaş grubuna yönelik e, şiddetin e, tespitine yönelik bir araştırma olmadığı için önemli bir temel araştırma niteliği taşıyor ama aslında bundan sonra da yapılacak birçok araştırma var ben biraz e, sizin e, verilerini yani Söylediklerinizi kullanarak öncelikle çocuğa yönelik ihmalin nedenleri ihmal davranışını etkileyen faktörleri kapsayacak aslında bir çocuğa yönelik ihmal e, araştırması e, hı hı. öneriniz var e, çalışma grubu olarak. Aile eğitim programlarının yaygınlığı etkinliği bilinirliği ve programlar hakkında algının anlaşılmasına yönelik bir aile eğitim programları etki araştırması sizinle programa girmeden önce de konuştuk biz eğitim dediğimiz şeyi biraz galiba yanlış anladık hı hı. diye ve hani bir yandan da aslında ortalıkta bir sürü eğitim var ama bir yandan da hani aileler bu eğitime katılmak ya da katılmamak konusunda da hani bir zaten katılmak konusunda Birçok çekincesi var çünkü işte başka bir çocuk varsa onu nereye bırakacağını bilmiyor. Evde başka sorumlulukları var onu başka hiç kimseye Şimdi veremiyor. Şimdi en büyük sorun katılacağım deyip de katılanlar zaten kendi yaptıklarının bilincinde hı hı. olan ve kendilerini daha iyileştirmek olan e, amacında olan anneler ve babalar. Esas problem katılmayı düşünmeyip ya ben zaten bu işi biliyorum deyip şiddeti devam ettiren grup bunlara nasıl ulaşacaksınız yani hiç Bunları, grup bunlara hiç kadar. ulaşamıyorsunuz yani, dünya çapında bunlara ulaşmak için mesela ev ziyaretleri modeli var <gülüyor> bazı yerlerde mesela Hindistan ve Nepal'de yaptığımız bir çalışmada sadece anneleri grup halinde belli haftanın belli günlerinde belki iki defa haftada bir araya getirip ya biz size bir şey öğretmeyeceğiz modül falan da yok siz aranızda tartışın hayatta ne gibi problemlerle karşılaşıyoruz çocuğunuzla ilgili ne gibi sorunlarınız var birbirinize anlatın birbirinize çözüm önerileri verin deyip onların idareyi eline almasını sağlayan modeller var. Bizde maalesef çok her şeyin çözümü eğitim anlayışı var. Bizim Hı. eğitimden anladığımızda yani ben biliyorum sen bilmiyorsun. Ben şimdi sana bildiklerimi öğreteceğim. Sen de gideceksin ondan sonra onları yapacaksın yaklaşımı. Bu da e, her zaman iyi sonuç vermiyor. Ee, çok çok haklısız. Yani söyleyebilecek gerçekten hiçbir şey yok ama yani bir yandan da gerçekten epeyce fazla yeni araştırma önerisi de çıkartan bir araştırma olmuş kendi içinden. Mesela demin konuştuğumuz bu çocuk koruma hizmetlerine yönelik aslında bilinirlik araştırması çünkü sosyal hizmetlere başvurmuyor çünkü hani çocuk koruma ya da sosyal hizmetler e, sistemi hakkında yeterince bilgi sahibi değil ve nereye başvurabileceğini bilmiyor. E, bu yine sizin araştırmanızda da bir miktar e, değinmişsiniz ama ailede rol ve sorumlulukların dağılımı araştırması. E, bu da aslında hani alanda çalışan e, birçok e, örgüte ve hani Birçok kuruma veri sağlayacak bir araştırma olur diye düşünüyorum. Bir yandan da hani bunları dile getirip aslında yani, hani bundan sonra da. sistemi sonradan... araştırmak Tabii, lazım. Yani muhakkak. sistemin neresi çalışıyor, neresi çalışmıyor, çalışmayanlar nedir? Onları çalıştırmak için neler yapılabilir? Yani Humanist Büro bu alanda bir proje geliştiriyor bizim desteğimizle. Bir sistem haritası <gülüyor> çıkartıyor. Yani bu sistemde kanunlar ve yönetmeliklerle neyin ne zaman nasıl olacağı konusunda son derece... İyi kayıt dökün yapılmış bir e, şema ama çalışıyor mu derseniz onu araştırması hakikaten yapılmalı. E, bu arada e, çok iyi oldu buna değindiğiniz çünkü önümüzdeki haftalarda Humanist Büro'yu da e, bu çalışmasıyla söz küçüğünde e, konuk edip çalışmanın detaylarını kendilerinden de dinlemek e, çok istiyoruz. E, konferansta da zaten deniyor. ...önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını duyurdular. E, bu arada maalesef programımızın sonuna geldik. Acaba son olarak eklemek istediğiniz, altın çizmek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak e, çocuğa fiziksel ve duygusal şiddet uygulamadan önce... ...bir durup düşünmenin herhalde çok faydası olacak ben ne yapıyorum diye... E, Söyleyeceğim bu kadar. Çok ya da belki aslında duygusal şiddet uyguladığımızın aslında bir şekilde de farkına varmamız gerekiyor. Yaptığımız Çok şeyin dur. bir duygusal şiddet olduğunu da fark etmek için. Çok doğru. Ee, zaten e, yine bu hafta açık gazetede e, Serran Müderrisoğlu ve Seda Akço... E, Ömer Bey'in konuğu olacaklar Açık Gazete'de. Ee, belki onlar da politika önerilerine birazcık daha fazla yer verirler. Çok teşekkür ediyorum ben size Selim Bey. Ben de teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ ee, Bir programın daha sonuna geldik. Ee, önümüzdeki hafta umarım yine çocukların mikrofon başında olduğu ve sözün e, çocuklarda olduğu bir söz programında sizlerle birlikte oluruz. İyi haftalar, hoşçakalın.